Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salat ve Selamü Aleyküm Rasulüna ve Ala, ala alihi ve sahbihi Ajmägin. Kıymetli arkadaşlar Rabbimizin isimlerinden e, anlamamız anlaş, anlaşılması e, en zor ve aslında en önemli olanlarından bir tanesindeyiz biliyorsunuz Kudüs ismindeyiz. Neden zor? E, çünkü bizim kapasitemizi aşan bir halden bahsediyoruz Kuddüs'ten bahsederken e, son derece yüce kavranması zor e, aklımızın alması kuşatması zor bir kusursuzluk hali bir mükemmellik halinden bahsediyoruz e, insan zihni bunu kavrayabildiği ölçüde kendi imkanları kapasitesince kavrayabildiği ölçüde İmanında bir itme inana ulaşıyor, bir huzura ulaşıyor, yatışıyor kalbi ve içindeki o gel gitler, işte sorgulamalar bugünkü tabirle tırnak içinde hadsiz bir ifade olduğunu düşünüyorum ben acizane. Özellikle Rabbimizle ilişkimiz söz konusu olduğunda yani hikmet aramak, soru sormak başka şey, sorgulamak başka şey, sorgulamak da sorgulayan kişi kendisini sorguladığı şeyle aynı düzlemde görüyor demektir Benim anlayışıma göre mesela hakim sorgular değil mi? Yönetici sorgular hiyerarşik olarak bizden daha üste olan veya en azından bize denk olan sorgular. Ama küçük bir çocuk da soru sorabilir. Yani soru sormak, anlamaya çalışmak, hikmet aramak başka şey, sorgulamak başka şey. Ee, i̇şte buna bu vesileyle parantez içinde bir kez daha işaret ettikten sonra e, bu sorgulamalardan, bu gelgitlerden bizi kurtaran e, müthiş bir Huzur denizi yani başka türlü tarif edemiyorum. Her şeyin yolunda gittiği, her şeyin yerli yerine oturduğu, e, baktığımız her şeyde bir mükemmellik gördüğümüz bazı sufiler bunu elbette benden çok daha iyi anlatmışlardır. Tarih boyunca da günümüzde de e, efendim e, her şeyin merkezinde olduğunu görebilmek yani e, o yaratıcının. Ee, mükemmelliğinden kusursuzluğundan ona hiçbir şahibe onun için asla ve kat'a düşünülemeyeceğinden yani bunu böyle mecburen kabul etmekten doğan huzursuz bir inançtan bahsetmiyorum ee, buna kani olmaktan doğan e bir inanca ulaşabilmek için bu Kudüs ismini e, kabiliyetimiz nispetince kavramamız gerekiyor, anlamamız gerekiyor. E, ve çok da kolay olduğu kanaatinde değilim. Özellikle e, günümüzde her taraftan fışkıran bu sorgulamalar, itirazlar, re maruz kalan, bunlara çok fazla maruz kalan zihnimizin e, Kudüs ismini kavrayıp, o huzur denizine ulaşabilmesi, o her şeyin yerli yerinde olduğunu gören derin anlayışa ulaşabilmesi çok kolay değil. Ama bunların da bir hikmeti var. Bunları da kendimiz için bir faydaya dönüştürebiliriz. Yani bu tırnak içindeki sorgulamaları. Çünkü ister istemez düşünmemiz gerekiyor bu sorulara, bu sorgulamalara bir şekilde muhatap olan kişiler olarak dolaylı da olsa e, ve bu düşünme faaliyeti, bu anlama isteği, bu imanımızı, inançlarımızı kendimize izah etme isteği, e, İnşallah yani bendeki sonucu o oluyor. İnşallah sizde de öyle olur. Efendim üzerinde pek de düşünmediğimiz yani öyle kabul ettiğimiz ve öyle alışa geldiğimiz için doğal bir şekilde benimsediğimiz inançlarımızı daha derinden kavramamıza üzerlerinde düşünerek e, olabildiğince kendimize izah ederek, izah edemediğimiz yerlerde de kendi seviyemizi kendi inancımızı test edip tekrar yerine yerleştirerek e, daha kuvvetli bir e, bağlılıkla yolumuza devam etmemize yardım ediyor. Ee, öyle de kullanabiliriz yani bu sorgulamaları. Şimdi işte Rabbimizin Kuddüs isminin e, anlam dünyası üzerinde biraz durmuştuk. E, ne kastettiğini ve Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini. Özellikle e, gelip... Konuyu bağladığımız yer şurasıydı. Allah'ın yani Cenab-ı Hakk'ın bildirmesi dışında kişisel kanaatlerle hiç kimsede bir kutsallık atfedemeyeceğimizi, kimin ve neyin yani yeryüzünde bu yaratılmış alemler içerisinde neye kutsal denilebileceğini efendim ancak Rabbimizin işaretleriyle bilebileceğimizi, hatta bu konuda haddi aşmanın yani aklına göre... Efendim, kendi indiği kanaatlerine göre e, birilerine kutsallık e, atfetmenin, birileri hakkında kutsallık iddia etmenin işi nereye vardıracağına en güzel örneğinde Hristiyanlık olduğunu söylemiştik. Neyin kutsal olup olmadığına karar vermenin insana bırakılmadığını, insanlar bu ilahi yetkiye müdahale edip kendi kutsalını oluşturmaya başladıklarında da şirkin e, baş göstermeye başlayacağını söylemiştik. Şimdi... Arkadaşlar buradan yola çıkarak yani buna ilaveten Yüce Allah dışında bizatihi kutsal olan hiçbir varlığın olmaması bizatihi ne demek yani kendiliğinden başkası onu kutsal kılmasına ihtiyaç duymadan varlığı gereği kutsal böyle bir şey sadece Allah için söz konusudur Allah dışındaki diğer varlıklar ancak Allah onlarda bir kutsallık olduğunu belirtirse, Allah onlarda bir kutsallık yaratırsa, var ederse ve bunu da bize bildirirse biz onun kutsal olduğunu e, kabul ederiz. Bunun dışında bizatihi kutsal olan hiçbir varlık yoktur Allah dışında böyle kabul ederiz. Yani az önce söyledim ama tekrar edeyim kutsallık neydi? Her türlü lekeden, her türlü şaibeden, her türlü kusur ve eksiklikten münezzeh olma hali, uzak olma hali demekti. Evet. Allah Teala dilediği varlığı mukaddes sayabilir. Diğer bütün isimlerinde olduğu gibi Rabbimizin Kuddüs ismi de onun dilemesiyle, bunun altını çizelim, yaratılmışlar alemine tecelli eder. Kutsal olan Allah dilediğini mukaddes kılar. Tekrar ediyorum ama bu konu bizim için gayiptir. E, hakkında naslara dayalı yani Kur'an ve sahih sünnete dayalı bir işaret olmadıkça, bir delalet olmadıkça biz kendiliğimizden bir şeyleri kutsallaştıramayız ama insan tarih boyunca arkadaşlar kutsal üretmiştir e, çünkü kutsal olan da bağ kurma ihtiyacındadır e, metafizik olan da bağ kurma ihtiyacındadır ama bu fizik alanla bu fizik varlıkla sınırlandırılmıştır e, ve bu fizik varlık içerisinden bir şeyleri o metafizik yani fizik ötesi dünya ile irtibat kurabilmek için e, o bir şeylerin aracılığına himmetine bir şeylerin efendim kendisini oraya ulaştırmasına ihtiyacı vardır bunu hemen kınar bazıları ama hemen kınamayalım arkadaşlar hiçbirimiz değil mi kabe'deki halimizle Oradaki kıldığımız namaz da buradaki bir değil. Efendim neden kalkıp bu kadar e, paralar döküp, bu kadar zaman ayırıp, bu kadar emek sarf edip, hatta canlar verip arkadaşlar hacca gidiyoruz değil mi? Neden yani? Ne özelliği var? Hani oradaki Cenab-ı Hakk'ın oraya verdiği değeri çıkarın. Çıkarın. Yani öyle bir bilgi olmasaydı Kabe'nin değeri hakkında, Haremey'nin değeri hakkında bir bilgimiz olmasaydı yani gider miydik oraya arkadaşlar bir bakın. Oradaki coğrafyaya, oradaki ne görüyoruz yani oraya gittiğimizde bunlara bir bakın. Giderek de gördüğümüz şeyler daha değersizleşiyor değil mi yani. Yani Saat Kulesi'ni görmeye gitmiyoruz değil mi oraya veya işte bir takım otelleri görmeye gitmiyoruz. Bu kadar yani dünyevi açıdan baktığımızda nefsimize hitap etmeyen, gözümüze hitap etmeyen bir yere Allah Teala orayı kutsal saydığı için arkadaşlar orada yaşadığımız atmosfere bakın yani oradaki kutsallık Kabe'nin kendisinden değil. Taşından, toprağından değil Allah Teala'nın orayı kutsamasından ileri geliyor. Peki bize bırakılsaydı şöyle düşünün işte bu kutsallık konusunu insan nasıl buraya el atamaz anlamamız için bu güzel bir örnek. Ee, mesela Cenab-ı Hak deseydi ki bize yeryüzünde bir yer seçin e, oraya geldiğinizde öyle ilahi olana yaklaştığınızı hissedeceksiniz. Yani öyle bir yer seçin ki sizi Allah'ın ee, huzurunda olduğunuzu hissettirsin o ilahi kudreti o ilahi kutsallığı o ilahi lütufları size hissettirsin bir yer seçin kendinize yeryüzünde deseydi e, Mekke'yi seçer miydik yani arkadaşlar bize bırakılsaydı ve Değer, herhangi bir değer atfedilmeksizin dünyada bir yer seçmemizi isteseydi allah Teala değil mi? Böyle güzel manzaralı yerleri, güzel o ilahi, çok, kimimiz çağlayanları seçerdik, kimimiz dağ başlarını, kimimiz çok güzel manzaralı yerleri. Yani herkes nerede o ilahi gücü daha kuvvetli bir şekilde hissediyorsa, e, oraları seçerdi değil mi insanlar arkadaşlar? Yani Kabe'yi seçer miydik? Hani bütün dağların ortasında böyle, Çukurda bir yer hani baktığınız zaman demek istediğim şu buna başka örnekler de verebilirsiniz sizler. Allah Teala bildirmedikçe arkadaşlar biz yaratılmışlar alemi içerisinde hangi varlıklarda kutsiyet olduğunu biz bilemeyiz. Böyle bir şey icat edemeyiz. Böyle bir şey icat etmeye kalkmak kişinin kendi haddini aşmasıdır en basit ifadeyle söylüyorum en tehlikeli ifadeyle şirke kadar gider arkadaşlar e, demek ki Rabbimizin kudüs ismi onun dilemesiyle yaratılmışlar aleminde tecelli eder böylece kutsal olan Allah yani mukaddes kudüs olan Allah dilediğini mukaddes kılar İnşallah yani mesela müminin kalbi de mukaddes olur. Allah Teala'nın bu isminin tecelli etmesiyle birazdan onu göreceğiz nasıl olacağını. Kutsalın tecelli ettiği bu varlıklar onu güçlü bir şekilde çağrıştırdıkları için yani yeryüzünde kendisine kutsiyet verilen bu varlıklar Allah Allah'ın gücünü, kudretini, kutsallığını çok kuvvetli bir şekilde bize çağrıştırdıkları için artık kendilerinin ötesindeki bir gerçekliği yansıtır hale gelmişlerdir. Mesela arkadaşlar şimdi aklınıza neler geldi bilmiyorum bunları dinlerken. Ama mesela Bakara suresi 87, Maide suresi, Nahil suresindeki ayetlerde yer alan Kur'an-ı Kerim'de dört yerde geçiyormuş arkadaşlar. Ruhul kudüs yani kutsal ruh tabiri. Elmalıya göre kutsiyet ruhu yani hiçbir şaibe ile lekelenme ihtimali olmayan. Kendisine hiçbir şaibe söylenemeyecek olan, birazdan bunun kim olduğunu görünce önemini anlayacağız arkadaşlar. Emniyete şayan yani hiçbir şaibe dokunmayacağı için, akla onunla ilgili hiçbir kusur ve eksiklik gelmeyeceği için son derece güvenilir. Mukaddes tertemiz bir ruh demektir. Peki kimin ismidir ruhul kudüs? Aslında biliyorsunuz ama işte ben de böyle burada e, sanki ilk defa anlatılıyormuş gibi bunları tekrarlıyorum arkadaşlar. Çünkü tekrar tekrar duymaya ihtiyacımız oluyor bazen e, bazı şeyleri. E, Cebrail Aleyhisselam'ın iteler. Peki neden Cebrail Aleyhisselam'da bir kutsallık e, olması gerekiyor? Neden? Bunun Cenab-ı Hak tarafından bize bildirilmesi gerekiyor. Biz neden Cebrail Aleyhisselam'ı kutsal görme ihtiyacındayız? Yani Allah bildirdiğine göre bu bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Çünkü arkadaşlar o vahyi getiriyor. Cebrail Aleyhisselam'da yani görevi o. Cebrail Aleyhisselam'da e, haşa tasavvur edilebilecek en küçük bir leke yani unutkanlık, ihmal işte kasti olarak Mesaja zarar verme bir şeyleri gizleme saklama gibi herhangi bir kusur şaibesi arkadaşlar Yahudiler biliyorsunuz Peygamber Efendimizin hayatındayken bunu iddia ettiler işte Bakara suresinde geçiyor biz Cebrail'den hoşlanmayız başka bir melek getirseydi kabul ederdik Kur'an-ı Kerim'i dediler. Yani şimdi şu anda kulaklarımıza çok garip geliyor bunu duymak değil mi? Arkadaşlar bunu unutmayalım. Hiç, ben Başta ben hiçbirimiz bunu unutmayalım. Çünkü bazen kendimizi paralıyoruz. İnsanları inandıracağız diye. İnanmak istemeyen her zaman bir bahane bulur arkadaşlar. İnanmak isteyen de her zaman o imanı kendisine izah eder. Basit veya kompleks. Herkesin kendi seviyesine göre. Yani İnanmak istiyor musun, istemiyor musun? İnanmaya karar veriyor musun, vermiyor musun? Asıl mesele burasıdır. Akıl, benim acizane kanaatim arkadaşlar, bir hizmetkardır. İman edenin imanına gerekçeler hazırlar, inkar edenin de inkarına gerekçeler hazırlar. Benim acizane kanaatim, baktığım zaman ben dünyaya, inkar edenler içinde de çok zeki, çok kapasiteli, çok akıllı insanlar olduğunu görüyorum. İman edenler içinde... İnkar edenler bu günümüzde yani iman edenleri çok düşünmemekle, işte böyle şey olmakla, siz söyleyin, şimdi o kelime gelmedi aklıma, dogmatik olmakla, efendim böyle şarteli indirmek, aklın şartelini indirmekle falan suçluyorlar. Peki tarih boyunca ve günümüzde arkadaşlar bu iman edenlere bir bakın yani, hepsi böyle mi Allah aşkınıza yani? Hakeza iman edenler de inkarı böyle bir, ee, hani akıl problemi, bir zeka problemi gibi sunmaya kalkıyorlar bazen. Ben onun da yanlış olduğu kanaatindeyim. Onların da içinde filozoflara bakın, düşünürlere bakın, bilim insanlarına bakın. Yani son derece zeki rasyo anlamında yani bu hani yoksa Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de övdüğü aklı Selim kalbi sileyim anlamında değil. Ee, kavrayış yani zeka anlamında çok kudretli insanlar var. İşte bu zeka öyle bir şey ki arkadaşlar, sizin ve bizim yani insanın e, kendi iradesiyle aldığı kararı kendisine izah ediyor. Yani katilinde bir gerekçesi var, e, tecavüzcünün de bir gerekçesi var. Hepsi kendilerince bir şeyler açıklıyorlar, bir gerekçeler uyduruyorlar. Bak düşünün en hani akıl dışı günahları bile, en akıl dışı e, kötülükleri bile yapanların kendilerine göre bir gerekçeleri var. E, dolayısıyla e, Yahudiler de böyle demişler. Yani demişler ki Cebrail'i biz sevmeyiz. O bize hep azap getirdi. Başka bir melek olsaydı kabul ederdik demişler. Gördünüz mü yani Cebrail'e bir kusur atfettiğinizde onun kutsallığına halel getirecek bir ona dair bir şaibe olduğunda iç dünyanızda onun getirdiğine dair de bir şaibeniz oluyor. Şu anda bu e, nerede işliyor arkadaşlar? Nerede çalışıyor? Peygambere dair bir kusur, o da işte insandı, o da yanılmış olabilir, onun da söyledikleri şey işte yaptıkları kendi devrini bağlar, sonrakileri bağlamaz vesaire gibi. Efendim bir takım e, şahsına yönelik olmasa da e, misyonuna yönelik işte yeryüzündeki vazifesine, görevine, yetkisine yönelik bir takım kısıtlamalar, kusurlar demeyeyim ama kısıtlamalar getirip e, kendim, kendilerini onun yolunu takip etmekten azade görmeye çalışıyorlar. Yani bunun aslında en basit ifadesi minareyi çalan kılıfını hazırlıyor arkadaşlar. İşte Ruhul Kudüs ifadesi Kur'an-ı Kerim'de 4 ayette arkadaşlar Cebrail Aleyhisselam'ı niteliyor. Böylece o mesajı getiren yani Cenab-ı Hak'tan peygamberlere vahyi indiren bu ruhun tertemiz bir ruh, arınmış bir ruh olduğunu anlıyoruz. Kutsal demek ona bir eksiklik yanaşamaz artık. Allah tarafından korunmuş demek, her türlü kusurdan korunmuş demek. Ve Kur'an'ın değerini göstermek, Cebrail Aleyhisselam'ın bu unvanla anılması, Kur'an'ın değerini göstermek ve Kuddüs olanın katından hiçbir şahibe taşımayan kutsal bir ruh aracılığıyla indirildiğini belirtmek içindir. Manasının Kur'an'la aynı, şimdi e, buradan sonra bir takım e, özellikle ulemanın e, büyük çoğunlukla kutsal kelimesini haklarında kullandıkları birkaç şeyden bahsedeceğiz. Bunlar da neye dayanarak bunlara kutsal dendiğini izah edeceğiz. Manasının Kur'an'la aynı kaynaktan geldiğini belirtmek ve Resulullah'ın kendi sözlerinden, insani sözlerinden ayırmak üzere hadislerin bir kısmına da kutsi ifadesini eklemiş ulema. Hadisi kutsi demişler bu. Ee, Kudsi hadisler diyoruz bunlara. Niye? Çünkü biliyorsunuz hadis-i hadis-i şeriflerden ayıran, peygamber efendimizin sözlerinden ayıran nitelik, bunların anlamının, içeriğinin, muhtevasının Allah tarafından peygamberimizin kalbine indirildiğini ama e, lafızlarının peygamberimize ait olduğunu biliyoruz. E, bunların Kur'an'dan farkı nedir? Kur'an'ın lafısı da e, Cenab-ı Cenab-ı Hak tarafından indirilmiştir. Dolayısıyla o lafızda da ilahilik vasfı vardır. E, büyük büyük alimler, büyük büyük bir takım insanlar, büyük büyük derken yani dünya ölçülerinde diyorum. E, efendim e, Kur'an'ın lafızlarının da peygamberden olduğunu söylemeye dahi e, kalkışmışlar, yazmışlar, çizmişler, konuşmuşlardır. Hala da konuşuyorlar. E, ama klasik yaklaşım. Cumhur'un yaklaşımı, alimlerimizin yaklaşımı böyledir. Ben de o kanaatteyim, o, o yoldan giden bir kardeşiniz olarak arkadaşlar. Ayrıca yaratıcımızın bizden korumamızı önemli istediği, kendisinin de onları korumak için şeriat indirdiği, bir takım kutsallarımız var. Bunlara da mukaddesat-ı hamse diyoruz demiş alimlerimiz biliyorsunuz. yani dinin bütün kurallarını incele incelediklerinde özellikle şeriat kısmını. Şeriat dinin kurallar kısmıdır arkadaşlar. Dinin tamamı demek değildir ama dinin çerçevesidir, zahiridir. Efendim insan gibi düşünün yani ruhumuz var, bir de bedenimiz var. Evet aslı olan insanda ruhtur ama beden de o ruhu taşıyan o ruhu temsil eden o ruhun içinde yaşadığı varlıktır ve bedeni bu yüzden ihmal edemezsiniz bedeni önemsiz göremezsiniz beden üzerinde ee, çalışır ruh yani işte şeriatın ruhu dinin ruhu da şeriat denilen dinin kurallar kısmıyla var olur o kurallar kısmıyla e, hedeflerini gerçekleştirir amaçlarına ulaşır bu yüzden şuna da çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar bir kardeş tavsiyesi olarak size e, her kim ki dinin şeriat kısmını çok da önemli değil, çok da asıl değil, işte olmasa da olur gibi gösteriyorsa oradan fersah fersah kaçın arkadaşlar. İsterse ismi çok iyi anılan tarihi şahsiyetler olsun. En azından bir soru işareti koymanızı tavsiye ederim oraya. Yani senin bedenin önemli değil, ruhun önemli, bedenin paçavralar içinde olsun, işte hastalıklı olsun, bakımsız olsun, yerinden kalkamayacak halde olsun diyor muyuz bugün yani? Arkadaşlar ruhumuzun yani ne diyor Gazali beden ruhun bineğidir diyor yani bedeniniz ne kadar kuvvetliyse sağlıklıysa dinçse efendim güzel besleniyorsa olması gerektiği gibi ruhunuz o kadar e, uzak mesafelere gidebilir o kadar yol alabilir yani ruh bedenin bineğidir biz Hint fakirleriyle aynı düşüncede değiliz. Arkadaşlar bizim dinimiz öyle değil. Peygamber Efendimiz sağlıklı beslenmeye, uykuya, bütün e, sıhhi bakıma, bedenin temizliğine, ne kadar e, hatta giyimine, kuşamına ne kadar önem göstermiş biliyorsunuz e, nezahetine. Yani bunların temiz ve bakımlı olmasına, sağlıklı olmasına ne kadar dikkat etmiş ve bize tavsiye etmiş. Dolayısıyla... Din, e, ruh için beden neyse arkadaşlar e, dinin ruhu açısından da şeriat öyledir. Çünkü yani çok basit bu kadar lafa bile gerek yok. O şeriatı Allah indirmiştir arkadaşlar. Ruhun bu bedende yaşamasını Allah istemiştir. Dolayısıyla bunlar birbiri için gereklidir. Lazımı müteferrik yani ayrılmaz parçasıdır. Birbirinin ayrılmaz parçasıdır. Dolayısıyla e, şeriat... E, Dinin ruhunun kendisinde yaşayacağı, kendisi vasıtasıyla var olacağı, dindarlığın ancak onun vasıtasıyla gerçekleşeceği dinin görünen kısmıdır. İnşallah burası yeterince anlaşılmıştır. İşte bu şeriatın kurallarını arkadaşlar dinin indirdiği kuralları inceleyen alimler ve özellikle de e, fıkıhta hikmet ve gaye, kısmına odaklananlar yani bir hukuk felsefesi yapanlar bütün bu kuralların beş, Allah katında kutsal sayılan 5 şey için indirildiğini söylerler mukaddesatı derler onun detaylarına bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar ama en azından bir saymış olalım nedir onlar hayat kutsaldır arkadaşlar insan hayatı bütün kurallar bunun için indirilmiştir işte kısas en üst düzeyde yani ee, en sert hani bu konudaki en sert kural olarak ona bağlı bütün kurallar yenilmesi içilmesi haram olan şeyler vesaire hayatın korunması içindir. Efendim akıl kutsaldır önem sırasına göre saymıyorum. Aklıma gelenleri zikrediyorum. Akıl kutsaldır. Yine yenilmesi, içilmesi e, haram olan bazı şeyler aklın korunması içindir. Bazı e, inançlara karşı uyarılmamız, bazı efendim kurafelere karşı, şirke karşı uyarılmamız aklın bozulmaması içindir. Üçüncü olarak arkadaşlar inanç kutsaldır. Hiç kimsenin inançları bozulmamalıdır. İnançlarla oynanmamalıdır. Efendim bir başkasının inancını da zorla değiştirmeye kalkışılmamalıdır. Çünkü herkesin inancı kendine göredir ve kendi kutsalıdır. Hatta biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de onların putlarına sövmeyin, onlar da sizin ilahınıza söverler diyor. Efendim bir başkasının inancına hakaretamiz ifadeler bile kullanılması ne kadar yanlış olursa olsun yani putlardan bahsediyoruz e, bu bakımdan. ...caiz görülmemiştir. Efendim nesil kutsaldır. Yani e, herkes... ...hangi aileden geldiğini... ...anasının babasının kim olduğunu... E, ...şaibesiz bir şekilde bilme... ...ihtiyacındadır. E, bugün bunu işte e, bu nedenle zina... ...evlilik dışı ilişkiler vesaire... ...yasaklanmıştır. Bugün bazı... ...genç arkadaşlar şey diyorlar... ...işte hocam DNA testleri var artık... ...kimin kimin babası anne, çocuğu olduğu... ...çok kolay tespit edilebilir. O zaman... bu ...evlilik dışı ilişkileri hani biraz daha... Toleransa bakmamız mümkün mü? Madem ki hikmeti neslin korunmasıymış diyorlar. Benim acizane kanaatim bu mümkün değil arkadaşlar. Neden? Çünkü insanoğlu buradaki e, kutsallık yani nesle e, verilen e, önem, neslin e, soydan soya kimden geldiğimizi bilmeye verilen önem. Sadece ha, demek ki ben şunların değil de şunların çocuğuymuşum e, şeklindeki bir hani e, kuru bir bilgi değil buradaki ihtiyaç. Siz hangi yani hangi aileye aitsiniz bu aynı zamanda bir psikolojik ihtiyaç aynı zamanda bir sosyal ihtiyaç referans kaynağımız yani aidiyet bağımız akrabalık bağlarımız bu insan için olmazsa olmaz çünkü insan ünsiyetten geliyor. Arkadaşlar biz yakınlık kurmak ve bu yakınlığı korumak ihtiyacında olan insan birileriyle ilişki içinde olma ihtiyacı duyan ve bunun için bir başlangıç noktasına ihtiyaç duyan varlıklarız. Üstelik de bir birey olarak yani başkalarından bağımsız bir birey olarak insan içine çıkmamız, dünya hayatına atılmamız için en azından söylüyorum arkadaşlar 10-15 yıl gerekiyor, 10 bile yetmez, 15-20 yıl gerekiyor. Yani bu süre içerisinde biz ait olduğumuz bir ailenin himayesine muhtaçız. Özellikle e, bu e, kimsesiz çocuklarla uzaktan da olsa dolaylı da olsa ilgilenmeye başladıktan sonra e, bu konudaki kanaatlerimin iyice pekiştiğini size söyleyeyim. Mesela şöyle bir e, bilgi var. İşte bu e, koruma altına alınmış kimsesiz çocuklar arasında da bir hiyerarşi var arkadaşlar varmış e, mesela onların içerisinde ailesini bilenler yani anası babası belli olanlar anası babası belli olmayanlardan daha iyi hissediyorlarmış kendilerini. Onlara kıyasla yani en azından benim bir ailem var. Nerede olduklarını biliyorum, kim olduklarını biliyorum. Oraya bırakmış olsalar bile. hani e, Anası babası belli olup, ailesi belli olup, belli aralıklarla da olsa ziyarete gelenler veya işte onları tatillerde falan evlerine alanlar da tamamen terk edilmiş olanlara kıyasla kendilerini daha iyi hissediyorlarmış. Dolayısıyla insanoğlunun bu edebiyata da, psikolojiye de çok yansımıştır, sinemaya çok yansımıştır. Arkadaşlar insanın sadece bir kuru bilgi olarak, kağıt üzerinde bir bilgi olarak, yani DNA testiyle öğrendiği bir ana babaya değil, kendisine ait hissettiği bir soya, bir aileye, bir e, efendim, bir küçük Sıcak, sıcak veya soğuk arkadaşlar ilişkiler, ilişkiler içerisinde olduğu bir kan bağına insanın ihtiyacı var. Dolayısıyla nesil de kutsaldır, korunmalıdır. İnsan için en makul büyüme ve insan içine karışma yeri ailedir. Dolayısıyla buna yönelik her türlü saldırı. Bizim kutsalımıza saldırı demektir. Ve son olarak da mal kutsaldır arkadaşlar. Bu yani diğer dördü çok anlaşılır geliyor insana. Çünkü hepsinde bir manevi boyut var. Yahu malın neresi kutsal? Biz bu malı işte dünya malı önemsiz, değersiz, olsa da olur, olmasa da olur, önem vermeyin falan. Hani öyle bakmıyor muyuz? Bir lokma bir hırkayı biz tavsiye etmiyor muyuz diyeceksiniz. Arkadaşlar mal insanın şerefi, haysiyeti, izzeti. Rahatı ve kendisini daha ulvi şeylere, daha ruhunu tatmin edecek işlere ayıra, vakit ayırabilmesi için mutlaka gerekli olan bir kuvvettir. Eleştirilen, dinimizde eleştirilen arkadaşlar, bu dünya malına düşkünlüğün Allah'ın bu konuda koyduğu sınırları kabul etmeyecek kadar, başkalarının haklarına el ve göz uzatacak kadar, Efendim bizim için kıymetli olması yani dünya malına düşkünlüğümüzün hiçbir sınır tanımayacak boyuta gelmiş olması eleştirilir. Yoksa zenginlik, mal sahibi olmak kötü bir hedef değildir. Bazen gençlerle konuştuğumuzda işte senin hayatta amacın ne e, diyorum e, derdim yani. Epeydir gençlerle bu, bu şekilde doğrudan bir temasta e, nasip olmadı sorduğumda. Efendim bazıları içlerinden daha böyle dürüst olanlar veya işte bir burada bir gıcıklık yapayım diye mi düşünüyorlar bazı gençler bazen öyle de olabiliyor hocayı şaşırtayım işte ters köşe yapayım diye düşünüyorlar onu da olabilir efendim diyorlar ki ben diyor işte hayatta amacım hocam diyor para kazanmak diyor yani iyi bir mesleğim olacak işte diyor ben diyor Faraz'a yani tıp okuyacağım ama diyor tıpta diyor şu alanı değil de şu alanı seçeceğim çünkü o alanda daha çok para var falan diyor ee arkadaşlar inanın acizane çok samimi ifade ediyorum acizane kanaatim bir insanın hayatta hiçbir hedefi olmamasındansa para kazanma hedefinin olması e çok çok iyidir kıyaslanamayacak kadar iyidir yeter ki helal yoldan meşru yoldan e efendim hak hukuka riayet ederek kazansın o parayı çünkü bizim bir medeniyetin yani bizim derken şanslarımızı kastetmiyorum bir kültürün bir medeniyetin her şeyden önce arkadaşlar ekonomiye ihtiyacı vardır maddi kaynaklara ihtiyacı vardır en azından e, akıl zeka gönül ruh kadar yani e, dolayısıyla e, burada ne anlatmış olduk şimdi arkadaşlar e, Cenab-ı Hak'ın Değer ve önem atfettiği ve e, efendim e, şeriatı bunları korumak için indirdiğini belirttiği hususlarda da e, fukaha bir anlamı. E, Adeta şeyle Cumhur'un ittifakıyla diyebiliriz. Bunlarda bir kutsallık görmüşler ve dinin gaye ve maksatlarını yani şeriat niçin indirildi, kurallar niçin konuldu, işte bunları korumak için demişlerdir. Zaman zaman bu konu tartışılsa da bildiğim kadarıyla hala e, kaynaklarımızda bu şekilde yer almaktadır. Bu isim tecelli ederse yani Kudüs ismi tecelli ederse arkadaşlar. Ee, nasıl olur ne olur şimdi onu konuşacağız insanın kötü kullanımı karışmadığı müddetçe kainatta fıtri olarak bulunan umu fıtri yani yaratılıştan arkadaşlar yaratılıştan kainat temizdir su temizdir toprak temizdir yaratılıştan her şey temizdir yani insanın kötü kullanımı karışmadığı müddetçe yani dünyayı kirleten havayı, suyu, toprağı bu bunlar varlığın üç esas temel esası arkadaşlar. Ee, hava, su ve toprak yani varlığın üç temel esası derken işte insan bunlardan yaratılmıştır. O e, felsefe tarihindeki teorileri iddia etmiyorum. Yani havaya, suya ve toprağa her şeyden önce muhtaçız. Her şeyden önce Bunların temizliğine, bunların hayatiyetinin devam etmesine, bunların işlevlerini yerine getirebilmesine. Yani hala yağmurların temiz olarak gökten asit değil de yağmur yağması mesela. Hala akan bir suyun öyle e, yerler var ülkemizde çok şükür çok artık sayıları çok azalmış olsa da. Mesela akan bir dereyi içebiliyorsunuz yani. İçilebilir suyu var mesela. Evet. O suların, pınarların, derelerin işte içilebiliyor olmasına, toprağın kendisine düşen bir tohumu bitirebiliyor olmasına insanoğlunun en temel ihtiyaçları bunlar. İşte kainatı arkadaşlar yaratılışta temiz olarak yaratmıştır Rabbimiz. Bu da Rabbimizin Kuddus isminin tecellisidir. Mekanlar da ikiye ayrılır. Kutsal olan ve sıradan olan yani kutsal olan ve profan olan şeklinde ikiye ayrılır. Arı, duru, tertemiz olmayı ifade eden kuts kökünden türemiş mekan isimleri günah ve kirlerden temizlenme yerleri oldukları için yani oralardaki tecellilerin Kudüs isminin oralardaki tecellisinin daha fazla olması. Bu aslında arkadaşlar insanın bir ihtiyacı yani insanın bir yere temizlenmek için kendisini arıt, arıtmak için bir yere e, sığınma oradaki bereketten teyizden istifade etme oraya gittiğinde orada yapılan ibadetin duanın daha fazla kabul olduğunu bilmeye ihtiyacı var çünkü insanın zahiri bir boyutu var bunun detaylarına şimdi girmeyeyim. Arkadaşlar bu yüzden e, bu yerlere de efendim yerlere de kutsallık atfedilmiştir. Mesela bunların başında Kabe gelir. E, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde biliyorsunuz işte orası hidayet kaynağı, bereket kaynağı, e, yani Cenab-ı Hakk'ın evi olarak netelendirilmiştir. E, Allah'ın bir eve ihtiyacı yok arkadaşlar. Bizim bir yere... E, sığınmaya ihtiyacımız var. Bir yerde bir yerden yararlanmaya ihtiyacımız var. Çünkü biz fizik varlıklarız. Varlığımızın fizik boyutu da var öyle diyelim. Ve bu fizik boyutla metafizik boyut arasında da bir ilişki var. Gazali diyor ki bunun nasıl olduğunu hiç çözebilmiş değilim. Yani nasıl oluyor da diyor işte etten, kandan, sinirden, kemikten oluşan bu beden bu kadar latif ve nurani bir varlık olan ruhu etkileyebiliyor bedenin davranışları. Nasıl etkileyebiliyor? Yani bu kadar hani şey, hayatiyeti ondan çıksa çürüyecek, leş olacak olan bir e, inorganik aslında bir varlık. Nasıl oluyor da bazı hareketleriyle, bazı davranışlarıyla tamamen Allah'tan olan latif, nurani ruhumuzu, Dönüştürebiliyor, etkileyebiliyor, olumlu ve olumsuz olarak. İşte biz e, böyle bir e, bileşim olduğumuz için arkadaşlar, e, bizim e, bir mekanda bulunmaya o mekanın e, ruhumuzda, bedenimizde oluşturacağı. E, Bizi sevk edeceği hayırlara, bizi etkilemesine yani ihtiyacımız var. Dünyanın sıkıntı ve belalarından uzak olduğu için cennete de haziratül kuts yani kutsal bahçe, kutsal alan denilmiştir. Allah'ın tüm noksanlık ve olumsuzluklardan uzak olduğunu bilen bir kimse, bunu başta biraz anlattım epey onun için çok üzerinde durmayacağım şimdi bu bölümün, ondan şer ve kötülük sağdır olmayacağını da bilir. Ondan gelen her şeyin pür yani katışıksız ve iyi olduğuna inanmak insanın hayata bakışını baştan sona temizleyen bir görüş açısıdır arkadaşlar. Ya burada bir problem var. Bizim yaptıklarımız mı, bizim sonuçları mı bizim başımıza gelenler şu anda yoksa tamamen Allah'tan mı? Allah'tansa hiç problem görmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü kudretli olan Allah Allah, arkadaşlar Rahman ve Rahim olan Allah bunları okuduk bu isimleri daha okumadıklarımızı da okudukça göreceğiz siz biliyorsunuz zaten efendim asla ve kat'a sırf kötülük olsun diye bir şey yapmaz dolayısıyla bizim ondan gelen tekrar ediyorum bakın bizim tercihlerimiz çünkü insan olunda şöyle bir mail var kendi tercihlerinin sonucunda sorumlu onların sorumluluğunu üstlenmek istemediği için onları da Allah'tan gelmiş gibi gösteriyor. Yani her şeye kader gözüyle bakıyor. Ben bu kendimize oynadığımız bu oyunun farkında olmamız gerektiğini her zaman hatırlatıyorum. Bu ikisini basiretle ayırabiliyorsak o zaman arkadaşlar Allah'tan gelen her şey Hayırlıdır. Onun içinde bir hayır mutlaka vardır. Eğer biz onu şer gibi algılıyorsak bize öyle göründüğü içindir. Veyahut da ondaki şer kısma o kabuk kısma odaklandığımız içindir. Kabuğu kırıp içindeki öze yani cevizin değil mi kabuğu nasıl sert yenmez gibi görünüyor. Efendim onu kırıp içindeki öze ulaşmamız gerekmektedir. Bizim için ne büyük bir Besin kaynağı. İşte ona ulaşmamız gerekiyor. Ee, bunu yaptığımızda arkadaşlar, bu düşünceye ulaştığımızda Allah Kudüs'tür. Dolayısıyla ondan kötülük sadır olmaz. Ondan gelen her şey pür iyidir yani. İnsan bakın hayata, kadere, hayattaki başlangıç noktasına ya işte ben şu ailede değil de şu ailede doğsaydım, de şu devirde değil de şu devirde doğsaydım de gibi böyle hala insanlardan temenniler duruyoruz yaşını başına almış kişilerden bile. Efendim öyle öyle olmadığını, senin için takdir edilenin her zaman en iyisi olduğunu efendim inan inanmamız işte Cenab-ı Hakk'a kudüs olarak bilmemize bağlı. Böylece Başımıza gelen tersliklerde arkadaşlar kendi hatalarımızın payını görmemiz kolaylaşır. Yani az önce anlattığım iki şeyi birbirinden ayırt etmemiz kolaylaşır. Ayrıca bu isme gereği gibi iman eden Müslüman Allah'tan başkasının kusursuz olamayacağını bildiğinden Kimseyi ilahlaştırmaz. Yani Kudüs ismi bir insanda tecelli ederse onun kalbi, ruhu, düşünce sistemi, inanç sistemi nasıl olur onu konuşuyoruz. Bu sayede Allah'ın lütfu olan şahsiyetini kendi gibi insanlara bende ederek yani köleleştirerek kendini aşağılamaz. Kuşeyri arkadaşlar tasavvufi bir yaklaşımda Kudüs isminden nasibini alan kulun arkadaşlar itikadının, ibadetlerinin kalbinin, nefsinin, servetinin ve zamanının arınacağını söylüyor. Bunların arınacağını, tertemiz olacağını Kudüs isminin tecellisiyle. Nasıl oluyor arkadaşlar? Şöyle diyor. İtikadını, ibadetini ve kalbini her türlü yanlıştan temizler. Allah rızası uğruna nefsini aşağı arzulara uymaktan temizler. Servetini haram şüphesinden, zamanını yani vaktini de ona muhalefet etme kirinden uzak tutacağını söyler. Peki bunlar nasıl olur arkadaşlar? İtikat temizliği yani insanın inançlarının temiz olması inancın şüphe ve tereddütten korunmuş olarak yakine dayanmasıyla olur. İşte az önce anlattım ya bu sorgulamalar tırnak içerisinde arkadaşlar bizi bu yakine ulaştırdığı zaman bizim için bir fırsata dönüşmüş olur. İbadet temizliği ihlasla olur. Yani ibadetine hiçbir dünyevi maddi e, menfaat karıştırmadan sadece ve sadece Allah için onu yapmakla olur. Kalp temizliği kötü huyları arındırmakla olur. Kötü alışkanlıklardan kurtulmakla olur. Efendim kişinin temiz bir hayat sürmesi ve insani hatalarından da çünkü hatalarımız olabilir bizim tövbeye devam ederek temizlenmesi zihninin ve kalbinin temiz kalması için şarttır. Temiz bir hayat arkadaşlar öncelikle yediğimiz içtiğimiz şeylerdeki her türlü şaibeden uzak durmak. halalen tayiben hem helal olacak hem de tertemiz olacak yediğimiz içtiğimiz şeyler bu zihni, kalbinin temizlenmesi için de tövbeye devam etmesi lazım. Özellikle size efendim Seyyidül İstiğfar duasını her vesileyle en azından sabah akşam birer kez inanarak e, ne dediğini bilerek okumanızı tavsiye etmiş ediyoruz her vesileyle. E, Zihninin ve kalbinin temiz kalması için de işte hem gıdasına tertemiz bir hayat yaşamasına, hem hatalarından tevbe etmeye devam etmesi lazım. İçimizde temizlenmeden kalmış kötülükler arkadaşlar bizi sürekli kendilerine çağırarak aşağıya çeker. İnsanın içinde şimdi e, bu yungun gölge e, teorisi var biliyorsunuz. Bunun üzerine yazılmış epeyce bir kitap var. Bugünlerde öyle bir kitap okuyorum. İnsanın işte iç dünyasında sakladığı, gizlediği, derinlere gömdüğü gölge karakteri yani insanın kötü tarafı. Bu şeye, inançlarımıza aykırı değil acizane kanaatim. Biz ona işte nefs diyoruz. Nefsi emmare diyoruz. Başka isimler vermişiz. Yani yeni keşfetmiyor aslında onu. Kur'an-ı Kerim'de Şem suresinde insan İnsanın yaratılışından bahsederken feelhemeha, fucuraha ve takvaha. Biz insanı yaratırken ona takvayı da, fucuru da, fucur yani kötülükler. Demek, efendim onu da ilham ettik. Yani insanın bir meleklerden üstün olacak kapasitesi var, bir de şeytandan daha aşağıya düşecek kapasitesi var. Her, bu herkeste değişmekle birlikte bu kapasitenin gücü, miktarı, düzeyi, efendim her insanda bu iki kapasite de var. Yani biz cennette çok yüce, kendi çapımızda yücelebileceğimiz makamlara da adayız, cehennemde çok aşağı tabakalara da adayız. Arkadaşlar ikisi de mümkün yani herkes için. İşte e, bu aşağı bizi aşağıya çeken düşünceleri, inançları, fikirleri, e, kötülüklerin, günahların izlerini temizlemezsek, bunları temizlemek için uğraşmazsak, gayret etmezsek arkadaşlar ne yapar? Onlar bizi kendilerine çeker. Onun için inan, başta inançlarınızla ilgili, inandığınız esaslarla ilgili e, şüphe, tereddüt, efendim şirk Allah korusun gibi kirler bunlara bulaşmaya başladığında yani evinizi mesela geldi birileri dağıttı alt üst etti toz toprak içinde saksıları devirdiler işte bir şeyler oldu yemekler döküldü yani öyle bırakıyor musunuz değil mi arkadaşlar yani bir ay mesela süpürmeyin evinizi bakın ne oluyor bakalım halbuki bir ay önce mis gibi yapmıştınız değil mi sürekli elinizin üzerinde olması gerekiyor yani her çıkardığınızı bırakın dolaba yerleştirmeyin üstünüzden çıkanları bir ay sonra ne oluyor bir bakın ruhumuz da böyle arkadaşlar, inançlarımız da böyle, kalbimiz de böyle, düşüncelerimiz de böyle. Eğer bunları temizlemek için sürekli bir düzenli, düzenli bir temizlikçi çalışmıyorsa arkadaşlar düzenli bir bakım yapılmıyorsa bunlara işte bunlar bizi kendilerine çağırır ve devamlı aşağı çeker insan için mümkün olabilecek en temiz hayatı yaşamaya çalışmak kötülüklerin izlerinden kurtulmaya çalışmaktan her zaman daha kolaydır onun için yani günah işleyip temizlenmeye çalışmaktansa değil mi evi kirletip temizlemeye çalışmaktansa devamlı efendim mümkün olan en az şekilde evi kirletecek şekilde o evde yaşamak yani e, kirletmemek, kirletmemeye çalışmak, e, onun izlerinden kurtulmaya çalışmaktan her zaman daha kolaydır. İşte Cenab-ı Hakk'ın kudüs isminin tecelli ettiği insanlar böyle akıllarını, kalplerini, ruhlarını, bedenlerini, gıdalarını efendim temiz tutan e, ve kendisi temiz, e, dünyaya da temiz davranan insanlardır. Efendim hepimiz için Rabbimizden bu temizliği, bu kutu.